Allah azabından bizleri korusun. Rahmetine erdirdiği okulların arasına bizleri de koysun. Rabbimiz bağışlamayı affetmeyi sever kardeşlerim. Allah hepimizi bağışlasın. Allah hepimize itaat eden bir kalp nasip etsin. Makbul olan bir dua versin kardeşlerim. Düşünün kişi diyor elini açmış yediği haram içtiği haram giydiği haram ya Rab ya Rab der diyor Allah diyor onun neyine icabet etsin diyor demek ki kardeşlerim duanın kabulünde de şartlar var yediğin de helal içtiğin de helal giydiğin de helal olacak eğer bunları yapmazsak Allah da bize icabet etmiyor Rabbim hepimize doyan bir nefis versin helala harama dikkat eden dinini koruyanlardan eylesin düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın itaatsiz kalpten sana sığınırım makbul olmayan duadan sana sığınırım derken akabinde ne diyor doymayan nefisten diyor Allah kendisine rahmet etsin Ömer diyor ki biz diyor Kur'an'da diyor Tevbe suresi büyüklüğünde bir sureyi okurdurduk diyor namazlarımızda da bunu kırağı dedik diyor daha sonra diyor bu bize unutturuldu diyor bunun içinde rejim ayetleri de vardı diyor onun diyor tilaveti nesk hükmü baki kaldı diyor. Onun içinde bir ayet daha vardı diyor. Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa öbürünü görse onu da ister diyor. Bir vadi daha görse onu da ister. Gözünü ancak toprak doyurur. Hadisi, ayeti de bunun içindeydi diyor. Allah hepimize doyan bir nefis versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki ben sizlerin diyor sizler için diyor en çok korktum yeryüzünün diyor yeşilliklerini güzelliklerini çıkarıp da sizin önünüze atmasından ve sizin de ona meyletmenizden diyor evet Ashab-ı yanına giriyor sabah onları namaza kaldırmak için selam verdikten sonra onların haline bakıyor şöyle bazıları nafile namaza durmuşlar üzerlerinde vücutlarını örten çok az elbiseleri var fakir rukiye gittiklerinde çoğunun avret mahalli gözüküyor bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hem onlara ümit veriyor hem teselli veriyor hem de imanlarının artmasına sebep bakın ne soruyor Allah hepimize doyan nefis versin aklıma geldiği için zikrediyor siz diyor öyle bir zaman gelecek ki diyor sabah namazında ayrı bir elbise öğlen namazında ayrı bir elbise ki bugün öyle değil mi ikindi de ayrı akşam da ayrı yatsı da ayrı öyle bir esbapla namaz kılmanız mı hayırlı yoksa şu halinizde şu şekilde kıldığınız mı diyor ashab-ı diyor ki Allah onlara rahmet etsin Tabii ki Allah'ın Resulü diyor bir namazda ayrı bir esbab öbür namazda ayrı bir esbab öbür namazda ayrı Öbür namazda ayrı, öbür namazda ayrı, tabii ki daha hayırlı diyor. Aleyhissalatü vesselam, aksine diyor, aksine. Vallahi diyor sizin şu kıldığınız namaz, o her namaz için ayrı kıldığınız, giydiğiniz elbiseyle kıldığınız namazdan çok çok daha hayırlı ve ücdündür Allah hepimize mağfiret etsin burada yakalatmak istediğini inşallah anlamışızdır. Allah hepimize doyan nefis versin. Allah hepimize doyan nefis versin kardeşlerim. İhtiras, açgözlü insanların Müslüman topluluklarına verdiği zararın cezasını bakın bizler bugün çekiyoruz. Rabbim hepimize doyan nefis versin bir gün çok sevdiği sahabelerden bir tanesinin dünya malına şöyle canı gönülden baktığını görüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam etrafında hiç dünyaya meyleden birisinin olmasını sevmezdi neye bakarsan bak gözün sana hasretle geri dönecek aleyküm selam demek ki alemin de bir varmış hoş geldiniz neye bakarsan bak gözün sana diyor, hasretten dönüp de gelecektir öyleyse hasret kalacağımız şeylere biz de gözümüze dikmeyelim kardeşlerim sonra asıl yerden hasret kalırız kişi kabre girdiğinde üç şeyle gider İkisi döner, biri kalır. Malı ve mirasçıları ameliyle gider. Ameli kalır, ikisi geri döner. Sen orada malının hesabını vermeye çalışırken, geridekiler de ne yapar? Onu paylaşmaya çalışır. Ama kişi vefat ettiğinde, üç yerden amel defteri kapanmaz. Allah bizi bunlardan kısın kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Hepimize doyan bir nefis versin. Kanaat versin. Tevekkül etmeyi nasip etsin. Kendine acıyan, Rabbinden korkan, ona yönelen samim kullardan eylesin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duada bile hep tevhide imana işaret eder kardeşlerim kalbin tasdik etmediği hiçbir şey geçerli olmadığı gibi itaatsiz kalpten sonra itaat olmayan yani senin kendinin bile tasdik etmediği önem vermediğin kalbinle bütünleşmeyen bir duaya Allah icabet eder mi kardeşlerim mazlumun ahından sakın çünkü onunla Allah arasında perde yoktur hadisini hatırladınız mı? kafir dahi olsa bir mazlum ah dediğinde bütün bedeniyle ruhuyla Allah'tan ister işte bu yüzden Allah onun duasını reddetmez dikkat edin bakın işte itaatsiz olan bir kalpten de yapılan dua kabul edilmez Allah hepinizi ithakkar kalsın hepinize kabul olan dua versin Ömer'in dediği gibi Allah ona rahmet etsin bana diyor dua etme ihtiyacı verildi mi ben bunun tasasını gütmem diyor Allah birine dua etme ihtiyacı vermişse kabulünü de beraber vermiştir diyor ben diyor Ali Sallallahu Aleyhi ve işittim. Kişi dua etti mi? Acele etmedikçe o dua kabuldür diyor. Acele nedir ya Allah'ın Resulü diye sorduklarında ben dua ettim de benim duam kabul olmadı. İşte acele etme budur diyor. Kişi diyor dua etti mi? Onun diyor 3 karşılığı vardır. Ya hemen kabul edilir ya ona gelen bela ve musibet kesilir, ya da karşılığı ahirette verilir diyor. Allah hepimize makbul olan dua versin kardeşlerim. Arkasından doymayan nefisten diyor. Evet. Demek ki bizlerin imtihan olduğu iki şey var. Birisi iblis, biri de nefis. Kardeşlerim biz de öyle bir nefis var ki insan zanneder ki hep iyiliği emreder aksine nefis insana her zaman kötülüğü ilham eder kardeşlerim Allah nefsin ıslah edenlerden eylesin doğru sözlükte vardır yalancılıkta herkes kendini kontrol etsin insan yalana daha mebnidir Haya da vardır insanda, hayasızlıkta. İnsanın nefsi hayasızlığa daha mebnidir. Bunların hepsi imtihandır. Sen hayayı seçmek zorundasın. Sen iffeti seçmek zorundasın. Sen doğru sözlülüğü seçmek zorundasın. İnsanın imtihanı hem iblisle hem nefisten olur. Düşünün İblisin nefsine hevasına yenik düşmesi cennet gibi bir nimetin elinden gitmesine sebep oldu buna sebep bize kinlendi ve kıyamete kadar Allah Azze ve Celle de ne yaptı mühlet istedi Allah Azze ve Celle de ona verdi ama senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde bir sultan yok dedi Allah bizi o ihlaslı kullardan eylesin kardeşlerim. ve vesselam sözüne faydasız ilimden sana sığınırım diyor. İtaatsiz kalp, makbul olmayan dua, doğmayan nefis ve faydasız ilim. Hepsi birbiriyle bağıntılı bakın. Hepsi bağlı. Hiçbirini birbirinden ayırt edemiyorsun kalpte yakin bir ilim yoksa ne olur? şüphe olur değil ancak cennete yakinen iman edenler girecek kardeşlerim yakinen kim la ilahe illallah demizse cennet ancak onlar girecek kalbinde en ufak şef, şüphe duyan bir insan cennetin kokusunu dahi ne yapamayacak? Göremeyecek. İlim insanı Allah'a yaklaştırandır. İlim insanı ateşten uzaklaştırandır. Eğer öğrenilen ilim insanı Allah'a yaklaştıramıyorsa, o zaman oturup düşünmek lazım. Düşünün ilim ehli peygamberlerden sonra zikrediliyor peygamberlerin varisleri ilim ehli kardeşlerim. Allah bizi onlardan kalsın. O varis olanlardan, o menastan aldıkça alanlardan eylesin. Düşünün afetlerine bakıyorsun. İlmiyle amel etmeyen insanın misali şu kandile benzer diyor. Şu an gidin elektriğin düğmesine basın kapatın bir mum yakın lamba oldu mu insan bir şeyleri yakalamaktan zorlanıyor öyle değil mi ilmiyle diyor amel etmeyen insanın misali şu kandile benzer diyor kandil gecenin karanlığını yarar bir yeri ışıtırken kendini yakar bitirir diyor Allah bizi bunlardan kılmasın kardeşlerim. Aleykümselam ve Allah hayra erenlerden eylesin. İlmiyle amel edenlerden eylesin. Buhari'de bir rivayet var. Bir insan getirilir diyor. Bağırsakları çıkarılır ve değirmenci merkebinin dolandığı gibi onun etrafında dolanır diyor. Oradakiler toplanır gelir diyor. Ey filan senin hali nece oldu? Sen bize dünyada iyiliği emreder kötülükten nehyederdin? Seni buraya getiren nedir diye sorarlar diyor. O der ki diyor evet ben iyiliği emrederdim ama kendim işlemezdim kötülükten sizi sakındırırdım ama kendim uzak durmazdım işte halim bu diyor Allah faydasız ilimden bizlere korusun kardeşlerim Allah razı olacağı ilmi öğrenmeyi ve fayda veren ilmi öğrenmeyi nasip etsin işittik itaat ettik diyenlerden eylesin öğrendiği ilimle Allah'ın rızasını kazananlardan eylesin. Çünkü cehalet cehaletin kuru karanlığı insana her türlü hatayı her türlü günahı işletmeye meylettirir. Ama ilim Allah korkusunu artırır. Allah korkusu itaatkar bir kalbe sebep olur. İtaatkar olan bir kalpten Allah duaları kabul eder. İtaatler olan bir kalpten makbul olan dua doyan bir nefis olur kardeşlerim. Rabb'in dinini öğrenen, hayatına geçiren, davet eden, insanları irşat edenlerin arasına bizlere de koysun kardeşlerim. İşte bu yüzden Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Doğrusu diyor benim de kalbim perdelenir. Fakat ben diyor günde en az yüz defa Rabbimden tövbe istifar dilerim diyor. Allah'ım sen çok bağışlayasın. Bağışlamayı seversin. Allah'ım bizleri günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir derken burada şunu da anlamak gerekiyor ki gelmiş geçmiş bütün günahları affedilen ve bizler için örnek kılınan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize örneklik için bu sözü söylemiştir. Yoksa haşa onun gevşeklik göstermesi Allah'ın zikrinden gaflet göstermesi kastedilmez Allah böyle düşüncelerden bizleri beri buyursun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her halükarda bize örnektir kardeşlerim o bu sözü söylemese biz kalplerin perdelenmesini nereden bileceğiz Allah hepimize istiğfar etmeyi nasip etsin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti hakkında duyduğu bir endişe bu. Kendisinden sonra gelecek ümmetinin halleri kendisine bir bir anlatıldı. O kadar merhametli, o kadar şefkatli bir peygamberimiz var ki her peygamber duasını dünyada kullanmışken Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasını kullanmadı. Ahirete sakladı. Allah'ım şefaat edilenlerin arasına bizleri takıl. Allah'ım azabından kuruduğun rahmetine erdirdiklerin arasına bizleri de yaz ya Rabbi evet kardeşlerim Allah bol bol Rabbim'den bağış dileyenlerden eylesin bizleri açıkça isteyin kardeşlerim Rabbim beni bağışla tevbeni kabul et Doğrusu sen TB'lere çokça kabul eden, çok merhametlisin. Amin ya Rabbi. Dualar hep kesinlik ifade eder kardeşlerim. Rabbimiz bizden böyle dua etmemizi ister. Ama bunları öğrenemezsek, inanın dilimiz bile dönmez. Dilimiz bile dönmez. Bakın Allah Resulü diyor ki, Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Allah diyor istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu her keder için bir ferahlık sağlar ve onu diyor ummadığı yerden rızıklandırır diyor la ilahe illallah Allah hepimizi mağfiret etsin Rabbim sıkıntımızı kederimizi gidersin ummadığımız yerden rızıklandırsın kardeşlerim şunu unutmayalım yalnız bakın her şey zıttıyla bilinir diyor ya Allah hepimizi mağfiret etsin bakın çok dikkat edelim kardeşlerim Allah Resulü diyor ki ve vesselam nefsimi elinde tutan diyor Allah'a and olsun ki eğer sizde günah işlemeseydiniz Allah muhakkak sizleri giderir fertleri günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek ve Allah'ın da onları mağfiret edeceği bir topluluğu getirirdi diyor aleyküm Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim bakın çok dikkat edin hiç es geçilecek bir söz değil bu bakın çok dikkat edin eğer siz Allah'tan mağfiret dilemezseniz yani ona gereği gibi ibadet edip ondan gereği gibi af ve mağfiret dilemezseniz bundan yüksünürseniz Allah sizi götürür öyle bir topluluk getirir ki onlar günah işler Allah'tan ah diler ve Allah da onları mağfiret eder Rabbim bizi hayırlı toplulukların arasına koysun çok önemli tevhidi bir hadistir bu ama nedense üzerinde hiç durulmaz hep insan kendinin hayırda olduğunu hep hayır işlediğini hep hayırlı topluluklar halinde olduğunu zanneder değil mi bakın sahabelere hiçbiri kendini mümin olarak görmemiştir hepsi münafık olmaktan korkmuşlardır, müminliği böyle yakalamışlardır Allah onların ahlakını bizlere de nasip etsin Allah hepimizi mağfiret etsin Rabbimizden af ve mağfiret dileyelim kardeşlerim eğer bunu yapmazsak bizi götürür başka bir topluluk getirir ve onlar günah işler Rablarını bilirler ona yönelirler Tövbe dilerler, Allah onlara bağışlar. Buradan ne çıkıyor kardeşlerim? Günah işleyin değil, ama işledin mi? Dünya dolusu mu? Rabbin adı dünya dolusu mağfiretten seni karşılar. İşte 99 kişiyi öldüren insanın misali. Bol bol bu misali veriyoruz. Adam 99 kişiyi öldürüyor, yine tövbe etmeye gidiyor mu? alim diye karşısına çıkan bir adam toplumda onu alim görüyor bakın Allah seni affetmez diyor adam vurup onu öldürüyor mu? demek ki ilim ehli olamayınca kendi kellesi de gidiyor yüz etti adam yine arıyor bakın sen falan yere git diyorlar gene bir alime gidiyor sen tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim girebilir ki diyor işte ilim ehli kişiyi Allah'la kopan bağını birleştirmesidir Allah bizi öyle hayırlı insanlardan kılsın kendi adına değil Allah adına değil Allah'ın emrini unutan bilmeyen insanlara ulaştıranlardan eylesin ve mükafatını sadece Allah'tan isteyenlerden eylesin bunlar çok önemli kaydeler kardeşlerim böyle olduğu zaman davette amelde sabırda çok kolay olur ama bunun zıttı olursa yaptığın bir şeyin karşılığını beklersen bu seni birçok şerre götürür Aynen Rabbımız ve Teala göğe çık yere indi. Benim getirdiğimden başka bir ayet bir mucize getir. Eğer gücün yetiyorsa diyor. Senin görevin anlatmak onlarınki de uyup uymamak. Biz seni onların başına bekçi göndermedik diyor. Sen onlardan bir ücret istedin de bu onlara zor geldi de onun için de iman etmiyorlar diyor. Aleykümselam selam ve rahmetullah evet Rabbim hepimize hayırlı bir ilim nasip etsin kardeşlerim kendisinden hakkıyla tövbe edenlerden eylesin Allah'ım sen bizim Rabbimizsin senden başka ilah yok bizi sen yarattın biz senin kulunuz zatına verdiğimiz sözde Gücümüz yettiği kadar bizleri sabit kıl. Yaptığımız günahları af ve mağfiret eyle. Amellerimizin kötülüğünden, amellerimizin şerrinden sana sığınırız. Bize verdiğin nimetlere hamdü senalar olsun. Günahlarımızı af ve mağfiret eyle. Bizleri bağışla ya Rabbi. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak kimse yok. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri diyor kim inanarak gece ve gündüz söyler ve bu sözleri söyledikten sonra da vefat ederse o kimse cennetliklerdendir. Diyor. Kim diyor inanarak bunu gece söyler sabaha çıkar ölürse o insan cennetliklerdendir. Allah'ım biz onlardan yaz. Allah Resulü ve Vesselam'ın sözlerini tekrarlayayım kardeşlerim. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın. Ben de senin kulunum. Zatına verdiğim sözde gücüm yettiği kadar durmaya çalışıyorum. Yaptığım günahların şerinden sana sığınıyorum bana verdiğin nimetleri itiraf ediyorum günahlarımı itiraf ediyorum beni bağışla senden başka günahları hiç kimse bağışlayamaz amin ya Rabbi amin ya Rabbi evet kardeşlerim Rabbimiz bağışlamayı çok sever Allah'ım bizi de bağışlasın salatu selam ederiz o Resul'e ki bizleri sevdiği bizlere merhametinden o kadar çok şey öğretmiş ki Rabbim ona izin verdi ve izin verilen o şefaat edilenlerin arasına bizleri de koysun dünyada rüyamızda ahirette de o Resulü doya doya görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, duanın kabulüne etken birçok şeyler vardır. Birincisi, Allah Azze ve Celle'yi zikretme. O'nun güzel isimlerini anma. İkincisi, o Resulü'ne salatü selam getirme. Üçüncüsü salih amelleri araya vesile kılma sonra makbul olan saatleri yakalamaya çalışma mesela gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah azze ve celle en alt semaya iner diyor yok mu benden isteyen herkes istediğini yazsın kardeşlerim bakın açıktan dilemek isteyen yazsın biz amin diyelim Vehut, hepiniz şu an dua isteyin Rabbinize yönelin bakın benden isteyin diyor. isteyin kardeşlerim Allah bizlere itaat eden bir kalp versin makbul olan bir dua doyan bir nefis versin faydasız ilimden bizleri bere buyurur bizden önce iman üzerine ölenleri Rabb'u mağfiret eylesin aynı zamanda duaların kabulüne bir etken daha vardır gayibin gaybe yaptığı dua yani yanında olmadığı halde başka bir kardeşine yaptığın dua senin de duanın kabulüne sebep Rabbim İman üzerine yaşayan tanıdığımız tanımadığımız bütün mümin kardeşlerimizi bağışlasın. Rahmetiyle yargılasın. Allah'ın bağışlamayı seversin. Bütün Müslüman kardeşlerimizi bağışla. Onların günahlarını affe mağfiret eyle ya Rabbi. Onlara cennetin yolunu kolaylaştır. İşlerinden kendilerini çekip çeviren Rabbani alimlerin gelmesini sebep kıl amin ya Rabbi en çabuk kabul olunan dua gayibin gaybe yaptığı duadır kardeşlerim en çabuk kabul edilen direk evet Allah hepimizi mağfiret etsin Rabım her türlü beladan musibetten bizleri korusun kardeşlerim Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam dört haslet vardır ki diyor kardeşlerim bunlar kimde olursa tam anlamıyla münafık olur diyor Allah onlardan razı olsun o sahabeler hep münafık olmaktan korktu. Bakın o dört haslet neler? Birincisi kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hainlik ederdir. İkincisi konuştuğunda yalan söyler. Üçüncüsü söz verdiğinde sözünde durmaz. Dördüncüsü ise Birilen tartıştığında, nizalaştığında aşırı gider diyor, durulmaz diyor. Rabbümü dört hasletten bizleri berebiyorsun kardeşlerim. Allah ömür boyu bunlara dikkat edenlerden eylesin. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Müslüman'dan bahsederken elinden ve dilinden emin olunan demiyor mu kardeşlerim? Bunu çok zikredelim ve ele de dile de çok dikkat edelim bakın adam dikkat etmemiş kabirde azap görmesine sebep mi öyleyse dikkat edelim Allah bizden önce geçen alimlerden razı olsun zamanımızdaki ve bizden sonra geleceklerden de geçmişte alimlerden bir tanesi her sabah önüne bir mum koyarmış kardeşlerim. Her gün itinayla yakar, talebelerin önünde, parnağını ateşe doğru uzatırmış. Ey nefis, dayanabileceğin kadar günah işletermiş. Eli yandımı çekermiş, mumu söndürür, derse başlarmış. O kocanın eğittiği talebe alim olur değil mi? Allah ateşe dayanabileceğimiz kadar günah işlemeyi nasip etsin diyeyim. Rabbim bizlere mağfiret etsin hiçbirimiz ateşe dayanamayız kardeşlerim düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haset diyor ateşin odunu yediği gibi yer kül eder diyor Kocaman bir ağacı düşünün, koca kütleleri düşünün. Yandığında ne oluyor? Bir kül parçası değil mi? Koca koca tomruklar. İşte insanın amellerine dikkat etmemesi, birine haset etmesi, tecesüze yani gizli şeyleri araştırmasına, tahassusa benimi konuşuyor, benimi çekiştiriyor, benim ediyor demesine gitmesine ve haset sırt dönmeye kardeşliğin bitmesine ve amellerin heder olmasına Allah kıpta eden hayra uyan ve hayır isteyenlerden eylesin kardeşlerim ateşin girip de yok etmediği, zedelemediği hiçbir şey yoktur demek ki müslüman elinden ve dilinden ne yapacak emin olacak bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kendisine nübüvvet bile gelmeden birisi ticarete gittiğinde eşini kendi babasına teslim etmez Aleyhisselatü Vesselam'a emanet ederdi münafık kendisine bir şey emni emniyet edildiğinde onu hainlik eder diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet gelmeden önce bile Muhammed'il emindi kardeşlerim münafık konuştuğunda yalan söyler diyor Allah Resulü ve vesselam verdiği hiçbir sözünden dönmedi nübüvvetinden önce de münafık söz verdiğinde sözünde durmaz diyor Allah Resulü ve vesselam hiç kimseyle tartışmamıştır münafıksa tartıştığında ileri gider durulmaz diyor Allah Resulün ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip etsin Peygamber Aleyhisselam'ın nübüvvetinden önce bile bu vakaların hiçbiri yok hiçbiri yok öyleyse müminlik vasıfları neler Allah'ın kitabında bir görelim ama unutmayalım ki o sahabelerin hepsi Allah onlardan razı olsun istisnasız münafık olmaktan korkmuşlardır. Bu maddeleri hep gözlerinin önünde tutmuşlardır. Bunlar hep bizim beşeri münasebetlerimizde bizden sudur edecek hal ve hareketler. Unutmayalım. Sahabe soruyor. Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü diyor. Peki diyor bunun dördü olmasa bunlardan bir ya da ikisi olursa ne olur? O da nifaktan bir şubedir diyor. O da nifaktan bir şubedir diyor. Öyleyse kardeşlerim Rabbim yolundan ayırmasın. Rabbim helala harama dikkat edenden eylesin. Rabbim dilinden çıkana dikkat edenden eylesin. Arkadaşına yol arkadaşına dikkat eden mi kullardan eylesin düşünün kardeşlerim kişinin diyor arkadaşı eğer kokur satan ise ya satın alır ya koku bulaşır ya da ona ikram edilir diyor ama arkadaşını hayırlılardan seçmezse demirci körüğü içinde çalışansa ya is bulaşır ya cinge gelir ya da bir tarafı çizilir diyor kişi dostunun dini üzerinedir diyor herkes arkadaşına dikkat etsin diyor Rabbim hatta aşmayan azgınlık yapmayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi mümin diyor uysal deve gibidir nereye çekersen Oraya gider dedi. O samaklarda eylesin kardeşlerim? Ama bakın, şu hatırlatmaları da hep kulağımızın bir kenarında tutalım. Bakın Allah Resulü diyor ki, ve Vesselam. Ben en çok etkileyen hadislerden bir tanesidir. Ey dilleriyle Müslüman olduğunu söyleyip de kalbini iman işlememiş insanlar topluluğu diyor bakın ey dilleriyle müslüman olduğunu söyleyip de kalbine iman işlememiş insanlar topluluğu müslümanlara eziyet etmeyin onları ayıplamayın onların ayıplarını araştırmayın her kim müslüman kardeşinin ayıbını açığa çıkarırsa Allah da kıyamet günü onun ayıbını açığa çıkarır Allah her kimin ayıbını açığa çıkarırsa evinde bile olsa ona rezil rüşva eder diyor Rabbim bir müslümanın ayıbını gördüğünde örten kıyamet gününde de bütün ayıpları örtülenlerden eylesin bizlere bunlar önemli mesele ey dilleriyle müslüman olduğunu söyleyip de kalplerine iman işlememiş insanlar topluluğu diyor Allah'ım özü de, sözü de ameli de bir olanlardan eyle Allah'ım bizleri soğuk suyla doluyla yıkan doğu ile batı gibi günahları bizlerden uzak tut Ya Rabbi verdiği sözde duran emanete hiyanet etmeyen bir kavga olduğunda Allah'a sığınıp çekip giden verdiği sözde duran yalandan uzak duranlardan eyle bizlere dikkat ederseniz dilleriyle diyor iman ettiğini söyleyip de kalplerinde imanın eseri olmayan bunlar bizim içimizden çıkacak müslümanın gıybetini yapmayın ayıplarını araştırmayın her kim onların ayıbını araştırırsa demek ki hepimizin bir ayıp hali vardır herkes insan herkesin fıtri hasletleri vardır kim onun ayıbını çıkarır ifşa ederse Allah onun bütün ayıplarını döker diyor bu da bunun cezası unutmayalım Kardeşlerim Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kitabında ben müminin dostuyum diyor. Ona kim düşmanlık yaparsa onun hasmı benim diyor. Demek ki inanan iman eden birini dilleriyle iman ettiğini söyleyip de kalbinde imanın eseri olmayan birileri bir şey dediğinde hani benim torun bir şey oldu meyva eyvah hapı yuttuk diyor işte hapı yuttu vekil Allah onun cevabını verecekti Allah Allah nefsini hevasını dizginleyen Rabbim'den korkmayı nasip etsin her halükarda kendi hatasını gören ve Rabbine sığınan Kendini düzeltmeye çalışanlardan eylesin bizler Kardeşlerim iman ehli de olacak Küfür ehli de olacak Biz imanı seçelim Dilimizde de bir zayıf bir rivayet var Aslında Rivayet zayıf ama Vaka olarak hep meseleyi doğrular Allah Resulü diyor ki kim Müslüman bir kardeşini işlediği bir günahtan dolayı ayıplarsa o o hatayı işlemeden o ruh o bedenden ayrılmaz diyor hakikaten hadis ne kadar zayıf olursa olsun vakalara bakın inanın bunların hepsi olmuş sırf uyarma babından deminkini yakalama babından hatırlatmak istedim Allah kendi nefsindeki hataları görüp tövbeden kendini düzeltenlerden eylesin bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam uzunca bir hadis eğer diyor bir kimse sana söversen sen de olduğunu bildiğin bir şeyden dolayı seni ayıplayacak olursa sen de onda olduğunu bildiğin bir şeyden dolayı onu ayıplama. Çünkü onun vebali onadır diyor. Aleykümselam, bana muturlu hoş geldiniz. nasihat anladınız mı kardeşlerim Rabbim anlayanlardan eylesin. Eğer diyor birisi seni söverse sendeki bir şeyle seni ayıplayacak olursa sen sakın dur, senin onda bildiğin bir ayıbınla ona karşılık verme onun vebali ona aittir diyor evet Allah bizleri mağfiret etsin Allah bizleri mağfiret etsin Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Kim diyor bir Müslümanı Saygınlığının kaybolması Şerefinin elden gitmesi Söz konusu olan bir yerde Yardımsız bırakırsa Allah da onu Kendisine yardım edilmesini Çok arzu ettiği bir yerde Yalnız bırakır diyor Kim de diyor bir Müslümana Şerefinin elden gitmesi saygınlığının yitirilmesi söz konusu olduğu bir yerde yardım ederse Allah ona kendisine yardım edilmesini çok arzu ettiği bir yerde yardım eder diyor. evet Allah hepimizi mağfiret etsin Allah hepimizi bağışlasın kardeşlerim şu gecenin hayrını versin Allah Resulü'nün dediği gibi Mü'min diyor saf, kerem sahibidir. Facirse bozguncudur. Daima alçaltıcı, kışkırtıcı, cimridir diyor. Allah bizleri mü'minlerden eylesin. Saf, gönlü zengin, eli açık, Rabbinin mağfiretini sürekli isteyenlerden eylesin kardeşlerim. Bakın Ömer bin Attab ne diyor Müminin şerefi takvasıdır diyor. Dini soyudur İyiliği ahlakıdır Cesaret ve korkaklık Allah'ın Dilediği kuluna verdiği sıfatlardır Korkak diyor babasından Annesinden kaçar Cesur kimse ise hayatını hiçe sayarak korkmadan savaşır. Öldürülme de bir çeşit ölümdür. Şehitse diyor kendisini Allah'a adıyandır diyor. Amin. Ecmain. Selametle kardeşim. Evet. Allah hepimizi takvalı kılsın. Amin. Allah hepimizi takvalı kılsın. ahlaklı kılsın ve şahadete erenlerden eylesin Ömer o kadar feraset sahibi ki Allah ondan razı olsun bu sözlerin akabinde Bukhari ve Muatta'da da bu ifade şehadeti arzuluyor oradakiler diyor ki ya Ömer diyor Allah Burayı müşriklerden emin kılmışken sen resulunun şehrinde nasıl şahadeti arz ediyorsun diyor. Allah isterse olur diyor. Ömer ne diyordu? Öldürülmede bir çeşit ölümdür der. Şehit kendisini Allah'a adayan kimsedir diyor. Allah biz onlardan kız. Ömer Medine'de hem de namaz kıldırırken hem de mescidin i Nebevide, hem de peygamberin mescidinde şehadet şerbetini içti mi kardeşlerim? isteyen Ömer takdir eden Allah Allah her hayrı bizlere versin. Bakın Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın canını kastetmeye giden Ömer nefsini arındırdı. Peygamber'e kayınpederi oldu. Ondan sonra insanlığın en hayırlısı Ebu Bekir'e arkadaş oldu. Sonra müminlerin emiri oldu. Allah o amelleri bizlere de nasip etsin kardeşlerim. İstevereyim diyorum. Ömer geldiğinde şeytan bile kaçıyor. Ama öyle insanlar çıkıyor ki bugün hem de Muhammed ümmet olduğunu hem de ben de bu dinin mensubuyum dediği halde Ebu Bekir ve Ömer iki şeytandır demeden imanlarını geçerli kılmıyorlar. Allah onlara da lanet etsin. Çünkü sahabeye lanet eden iman ehli değildir. Allah onları sevenlerden ehlesin bizleri. Şu sözler hiç lanetlenen insanın sözü olur mu? Müminin şerefi takvası diyor. Ne demek kardeşlerim? Her insan kendi izzet ve şerefinin peşine düşüp de helak olurken Ömer izzet de şeref de Allah'ın izzet ve şerefinin olduğunu söylüyor. Kişinin diyor soyu dinidir diyor. Demir maalesef sallat ve Kadın dört şeyden nikahlanır diyor. Soyu, malı, güzelliği ve dini diyor. Ömer'in sözünü yakalıyorsunuz değil mi? ahlakının güzelliği iyiliğindendir diyor. Sonra bakın, iki tane hasletten bahsediyor. Bir insanda hem cesaret, hem de korkaklık yok mu? Var değil. Cesur kimse diyor, hayatını hiçe sayarak, korkmadan savaşır. Cesur da olsa, korkak da olsa, İnsan neticede ölmez mi? Evet. Ama bakın diyor, öldürülme bir çeşit ölümdür diyor. Şehitse kendini Allah'a atıyandır diyor. Allah'ım hepimizi bağışla. Günahlarımızı affe mağfiret eyle. Rabbim dinini hakkıyla anlamayı nasip etsin kardeşlerim. Allah hiçbir Müslüman kardeşini birbirini küçük görmesini nasip etmesin. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçük görmesi ona bela olarak yeter kardeşlerim. Allah hiçbirimizin suretine, malına bakmaz. Kalplerimizdeki amellere bakar. Allah amellerimizi ihlaslı kılsın. Evet. Düşünün kardeşlerim. Kabirde azap görmeye sebep vasfetlerden bir tanesi laf getirip götürme. Miraç hadisesine bakıyorsun. Allah Resulü diyor ki ve vesselam Miraca çıkarıldığım zaman diyor Bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım Onlar diyor tırnaklarıyla yüzlerini, bağırlarını tırmalıyorlardı Cibril'e bunlar kimdir ya Cibril dedim diyor O da gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyen Şereflerine saldıranlardır diyor Allah hepimizin akıbetini hayır eylesin kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafığın alameti 3 diyor oruç tutsa da namaz tut kılsa da kendisinin müslüman olduğunu iddia etse de konuştuğu zaman yalan söyler vaat ettiği zaman sözünde durmaz Kendisine bir şey emanet ettiğinde ona hainlik eder diyor. Bunu Bukhari'nin kitabı Leymanda bulursunuz kardeşlerim. Allah itaat eden bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir dua, faydalı ilim versin kardeşlerim. İmam Malik Muaddes'inde şöyle bir ifade okumuştum kardeşlerim. Ali ve vesselam'a Ey Allah'ın Resulü mümin korkak olur mu diyor sahabe? Evet diyor, olur diyor. Cimri olur mu diyor? Evet diyor, olur diyor. Peki diyor, yalan söyler mi? Asla diyor. Asla diyor. Sana inandığı halde bir din kardeşine kendisini kandıracak yalan bir söz söylemen en büyük hainliktir diyor Allah fark Kardeşlerim düşünün gelen bütün peygamberlerin ilk ön plana çıkan sıfatı dürüsttü değil mi bir müşrik dahi yalanı kendime yakıştırmış olsaydı Muhammed'e yalancı derdim diyorum Allah çok dikkat eden amellerini heder etmeyen dilleriyle de kalpleriyle de iman edenlerden eylesin her türlü yalandan bizleri uzak kılsın bakın şaka baplarını okuyorsun en Allah'ın Resulü diyor sen de bize şaka yapıyorsun ben şaka olsa asla yalan söylemem diyorum şakalarından örneklere bakıyorsunuz halkınızı helal edin biraz ses gitti birisi dişi deve istiyor şey deve istiyor binmek için şuna diyor bir dişi yavru deve verin diyor adam hey Allah'ın nasıl ben yavru deveyi ne yapayım diyor bana deve lazım muhakkak gidiyor. diyor her deve dişi bir devenin yavrusudur diyor bir kadın geliyor bir derdini arz edecek sen diyor şu gözünde diyor ak olan adamın karısı değil misin diyor benim diyor kocamın gözünde ak yok diyor muhakkak her insanın diyor gözünde ak vardır diyor Allah hepimize mağfiret etsin bu meseleleri yakalayanlardan eylesin Allah hepimize mağfiret etsin evet Rabbim bağışlamayı çok sever kardeşlerim belki duayı çoğalttık ama Allah Resulü ve selamın bazı sözleri var eğer diyor siz benim bildiğimi bilseydiniz çok az güler çok ağlardınız diyor insan bazı şeyleri öğrenip okuyunca nasihatı bırakıp sabaha kadar dua edip tövbe istiğfar etmeyi hep tövbe istiğfar etmeyi başka tek kelam etmemeyi istiyor Rabbim hepimizi bağışlasın ondan başka gideceğimiz ondan başka halimizi arz edeceğimiz ondan başka isteyeceğimiz bir kapı var mı kardeşlerim Rabbim hepimizi mağfiret etsin Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam mümin kişiye diyor nefsini küçük düşürmesi caiz değildir diyor sahabeler diyor ki Allah Resulü diyor kişi diyor nefsini nasıl küçük düşürür gücünün yetmediği bir işin altına girer, onu yapamaz kendini küçük düşürür diyor Allah taşıyamayacağımız bir işi bize yüklemesin gücümüzün yetmediği bir işe de bizleri kalkıştırmasın kardeşlerim insan gücü nispetinde yapabileceği şeylere gözünü dikmeli bunu yapamadığı zaman kendine zarar verdiği gibi arkasından gelenlere de zarar verir. Allah'ım, hayrımın azlığından, zilletten, zulmetmekten, ruhum zulme uğramaktan sana sığınırız. Evet. Bir gün Ali sallallahu ve selamın evine sahabeler geliyor müminlerin annelerinden Allah Resulü'nün amellerini soruyorlar duyunca kendilerine göre bir şeyler çıkarıp biri diyor ki ben hiç gece uyumayacağım biri diyor ki ben kadınların yatağına girmeyeceğim biri diyor ki ben hep oruç tutacağım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları duyuyor kardeşlerim hiç seslenir mescide geliyor Allah'a gereği gibi hamd ettikten sonra bazıları diyor şöyle şöyle diyorlar diyor ben diyor gecenin bir kısmında yatar uyurum kalkar namazda kılarım hanımların yatağına da girerim yani evlenirim de oruşta tutar, bırakırım da yani nafil olarak. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir." Diyor. Rabbim hakkıyla bu amelleri işleyenlerden eylesin kardeşlerim. Çünkü bedenin insan üzerinde hakkı vardır. Eşinin insan üzerinde hakkı vardır çocuğun ana baba üzerinde hakkı vardır din kardeşinin de kardeşi üzerinde hakları vardır Allah bütün bu haklara dikkat edenlerden eylesin unutmayalım en ufak birini ihmal ettiğimizde iblis oradan vurur iblis oradan vurur düşünün Allah Azze ve Celle Adem'e ye iç gez ama şuna yaklaşma dedi Adem'in havanın, Havva'nın meleklere bakışını onlar gibi yaşamak isteme arzusunu iblis yakaladı oradan vurdu Rabbim hepimize mağfiret etsin düşünün dinimiz üç kişi bir aradayken iki kişinin fısıldamasını dahi ne yapmıyor hoş görmüyor neden kardeşlerim? Üçüncüsüyle şeytan oynardı onun için. Din küçük demeden, büyük demeden her şeyi öyle bir noktası noktasına koymuş ki hakkı öğrenmedi mi insan ne yapıyor? Hemen batıldan iştigal ediyor. Hucurat suresini hepimiz çok güzel bir okuyalım kardeşlerim. Ne diyor? Kaş göz elle alay etmeyin. Onaki ki diyor alay ettiğiniz erkekler topluluğu sizden daha hayırlı olabilir. Kadınlar da diyor başka kadınlarla alay etmesin. Onaki ki diyor onlar sizden daha hayırlı olur diyor. Rabb'in kitabını hakkıyla okuyan anlayan hayatına geçirenlerden eylesin düşünün bir rüya babını ele alıyorsun rüya da vahyin cüzlerinden bir cüz kardeşlerip hiç basit alınacak mesele değil görmediği halde birisi bir rüyayı gördüm diye iddia ederse Allah diyor kıyamet günü iki arpayı yan yana getirip ona bağlamasını emredecek diyor ama o asla bunları birbirine bağlayamayacak Evet. Allah hepimize mağfiret etsin her halükarda insana öyle nasihatler var ki öyle nasihatler var ki insan bunları okudukça güzelleşiyor okudukça cürüp gidiyor maden ışıyor insan tertemiz oluyor Allah hepimize mağfiret etsin bakın Allah Resulü diyor ki ve vesselam sana diyor binasiyete değil mi diyor sev bana et ey Allah'ın Resulü diyor sen diyor insanlardan bir şey istemeyeceğine dair bana söz ver diyor ben de sana cennete girmeni garanti edeyim diyor Sevban diyor ki ben garanti ediyorum diyor. İnanır mısınız kardeşlerim rivayetlere bakıyorsun Sevban ölene kadar hiç kimseden hiçbir şey istemiyor devesinde giderken kamçısı dahi düşse hemen inip kendisi alır. Allah bize böyle amel etmeyi nasip etsin bunlar hiç basit bir şey değil insanlardan bir şey istemeyeceğine dair kim bana söz verirse ben ona cenneti karant ederim diyor. Aleykümselam bana Rabbim. Aleykümselam Rabbim hepimize razı olduğu amelleri sevdirsin kardeşlerim. Rabbim gözünü koruyan İffetli, namus dolan Dilini koruyan Dilini hayırda kullanan Yediğine, içtiğine Çok dikkat eden Arkadaşlarına Dikkat eden Müslümanların haklarına Dikkat eden Ve kendini Ateşten sakınan Allah'ın rahmetini uman O samimi insanların Arasına koysun Allah hepimizi bağışlasın rahmetiyle yargılasın ve razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim kadir gecesi kadir gecesini arama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bildirdiği ve kadir gecesini aramak da imandandır dediği Ve Rabb'in rızasını aranmasını istediği gecelerden bir gecedir. Arayan aradığını bulur. İsteyen istediğini alır. Gönlünü neye meylettirirse insanda ona kavuşur. Kim Allah'a yönelir ondan isterse Allah da ona yönelir. Kim Rabbına bir karış yaklaşırsa Allah ona bir yaklaşır. Kim Rabbına koşarak giderse yürüyerek giderse Allah da ona koşarak gelir. Rabbimiz ve Teala kulum bana diyor fazlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır diyor. Sonra benim gören gözüm işiten kulağım tutan yürüyen ayağım olur diyorum. ne isterse yerine getiririm Allah'ım biz onlardan kal bunu yapan herkese Allah'ım bu vaadi kardeşlerim bunu yapan herkese bunun da örnekleri var Rabbim bizi onlardan kılsın Allah'ım bizleri bir an olsun bizlere bırakmasın Allah'ım biz seni Rabbim dinini İslam Resulünü peygamber olarak kabul ettik bu şehadetimizi kabul eyle ya Rabbi günahlarımızı aff ve mağfiret ile. sen bağışlamayı seversin sen günahları bağışlarsın Affettiğin kulların arasına bizleri de koy. Resulünün istediği hayrı senden isteriz. Resulünün sakındığı şerden de yine sana sığınırız. Gazabından rızana senden yine sana sığınırız. Amin ya Rabbi. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Şöden la ilahe illa ente Estağfuruka ve etubli Velhamdülillahi Rabbil Alemin Şimdilik hepinize Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü